Aradı Allah seni Allah la yakhzur anif rakibi wa yakhzur ma'duna dhalika biha'a ve nayfikil la'a qad bal ya balan ba'ida subhanallahi Allah ma azim radiya 'anina alhamdu lillahi rabbina al-alamin nas'alullah khayran fihi hasan takun bil hayy al-mayyit min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 Kendisinde nasil olduğu mübarek şaba Şerif ayına kürmüş bulunuyoruz. Allahu Teala hayırlarına bereketlerine nail eylesin. Amin. Buyurun dua edelim. Allahümme Tariq Sena Fî ve Şaban Ve Belliknâ Ramazan. Amin. Salavat-ı Şerife. Allahümme Sayyhânâ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 لَا كَسِرُوا يَغْفُلُوا النَّاسُ عَيْنُ بَيْنَ رَجَبَهُ Ramadhan. Bu aydan insanlar gazlete düşer. Recep-i Şerif girdiği zaman bir, üç aydan girdi, haram ay girdi falan. Gerçi haram ayda bilen kalmadı ama Recep-i Şerif'i Allah'tan biliyorlar. Recep-i Şerif girdi diye harekete geçerler. Şeregat ah gecesi,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 Çok kuvvetli sünnette. Her pazartesi personelinde oruç tutmasının hikmetine de vurgu yaparken bir adi şerifinde pazartesi gün -um doğduğum gündür varlık nimetine şükür için oruç tutuyorum. Her pazartesi. Şimdi pazartesi günü doğdu. Tabi burada acaba bizim de doğum günlerimizde haftanın her bırak senede bir gün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 Yıllık arz, Yani 15. gün gecesi mübarek kandil diye biliya ediyoruz. Din 15. gün zaten olduğu noktaya ulaşıyor. Oluyor. Ol, olması çok kuvvetli sünnet. Efendim. Rasulullah sallallahu buyuruyor. bu amellerin 15'i. Bu abşirin geçer. Her pazartesi ve perşembe ameller Rabbimize arz ediliyor."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 ne yapacak? Ne diyorsun şimdi? Yani e, Daraat'ın günü ne diyor? Cuma 13'ü de 13 Haziran Cuma mı oluyor? O zaman siz ne yaparsınız o zaman? 11, 12, 13. Anladınız mı? Haziran 11, 12, 13. Ama o diyor ben 3 gün tutamam. Arkadaş 3 gün tutamazsam da mutlaka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 Hz. Ali Efendi'ye ribatiline hadis-i şerifte. Rasulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. İlâ kânet neyleti mûfûn Bu hadis-i şerif kirmizdiydi. Hadis-i şerifin müziğine geçiyor. Efendim, Yusuf Kavaklı diyormuş ki, Nâfilelere boğuyor milleti. E sen niye boğuyorsun? Yalan tolana boğuyorsun. i̇mam Gazali inkar ediyormuş. İhya'yı inkar ediyormuş. Onun ümrünü de ihya hurafedir.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 Rasulullah sallallahu aleyhi bunu çağırdı, Götke'yi de yanında. i̇mam gazali Gacali orada, mahkemeyi kurdular rüyada, gece rüya. Gece gel bakalım. Gel. O zamanki kral da bu halimi dinliyor. O zamanın kadısı. Elir yavruç ihya ve müddinler yakılacak. Allah Allah. Gelme sen buraya. Buyur ya Rasulullah, dava var. Ne ya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İmam-ı senden şikayetçidir.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 ''Ben onu dememiş bile olsam, ben onu dememiş bile olsam, siz inancınıza göre üst ettiniz, o rivayetle amel ettinizse, Allah'tan o müjdeyi alacaksınız.'' Çünkü Allah buyuruyor, ''En la'in gazal değil, ben konumun, bana karşı olan zannanın yanındayım. Ve bu, ''Ben dememiş olsam bile, siz bir rivayetle amel ettiyseniz, o müjdeyi alacaksınız.'' Bu hadisi kim rivayet ediyor? E, bu hadisi Ebu Ya'la rivayet ediyor. Ben sahih kaynaklardan rivayet ediyor, Ahmedin namden rivayet ediyor. Yani Rusya'nın sana ne vermiş? Genel bir mizde vermiş. O genel mizde nedir? Size gelen faziletli amellerle meşgul olur. Yani 12 kere katkım oluyanda ne yapacağım? E beni kazanlar kazak olur. E kazakım, ben sana diyorum ki filim şeyidece ne? Şarkı döngü dinleyece ne? Mağlaya yani yapacağı Karınla kavga edece ne?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 Ama çok kuvvetli sünnettir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in oruçlu geçirin buyurduğu bir aşure günü var Ramazan dışında, bir de beraat günü var. Burada emir yani. Bu emir farz vacil için değil ama kuvvetli sünnet. Gündüzünü oruçlu geçirin. Çünkü Allah-u Teala ne yapar?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 bu kadar kargaşanın içerisinde Mevla'da tela veriyor. Halimizin berat geceyi rızık istiyor musunuz? Rızık neyle gelir? Yağmur mu gelir? Yağmurla, Yağmurla gelmese borsadan çıktı para. Banko notları yenmez ki. Yenmez. Altınları koymuşsun önüne. Yok burda yok. Ne için? Bütün dallar kurmuş. Ne için yani? İtalya'da ayıp günü ya.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 Hasta çok. Onu diyor Mevlana. Kaddesallaha sebebi ya. Ebru beynâyet peymenû zekâ. Ez zina özet veba ender cihâ. Zekâtlar tam verilmiyor, bulutlar gelmiyor. Zina yapılıyor ve her tarafa veba, mikrop, salgın, hastalık yayılıyor. Ve bir gün millet hasta. Yani şaşırdım kaldım, haberler bir âlem, şeyler bir âlem.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 Allah ile arayacağız. Bu nedir? Olur mu böyle ya? Mevla bize rahmet etmek istiyor, acımak istiyor. Hızık isyan var mı? Haf isyan var, var mı? Ela minumkena abi Bela? Ya güçlük, afiyet isyan var mı? Ela kezâ, ela kezâ. Hocam ben şey evlenmek istiyorum. E Mevla diyor ki, evlenmek isyan şey var mı? Ela kezâ, ela kezâ ne demek? Ne istiyorsun, ne istiyorsun, ne istiyorsun? Cinadan kodunmak istiyorum. Ben en az önceki istiyorum, çocuğunun imzali olması istiyorum. E soruyorsun ya, isyan var mı, isyan var mı? Hatta yapmaz bazı nedir? İnsan doğana kadar. Yalnız bir kaybımız gecelerin kısa dönemindeyiz. Bazı kere beş buçuğa kadar insak oluyor. Bayyardan. Yani beş buçuğa kadar insan zikir ve dua yapabiliyor. Bu uçanen çok kısa en az zamandayız. Gecenin en kısa dönemine gel. Beş buçukta insak oluyor. E şimdi on iki günde avar, on iki dakikada geri gelir, e yani iki kere geçir, 20 geçir bile, gitsiz. İçin yirmi geçir. Zaten bizim sohbete gelenler de bir de dönüyor mübarek, ben de biraz kısa konuşayım, herkesi ibadet yapacak. Yani daraat gecesini söylüyorum, e ne olacak bu sefer? Yani çok az bir zaman kaldı, eve bir de geliyor şu hanım çay yaptın mı, efendim, ya işte uykumuz gelmesin, ibadet yapacağız, yüce namazı var, ooo, nerde yetişecek? Ya sen böyle çay kahve dersen zaten bir bütük oluyor sahip.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 İmsak olduktan sonra kılınır mı? Kılınmaz. Sabahın sünnetinden başta mafile namaz mekruhtu. İmsaktan sonra kılınmaz. Sabah namazından sonra kılınır mı? Kılınmaz. İşraha kadar. 3 20 dakika, 25 dakika 30 dakika kadar bile kurtarın. Güneşten sonra bekleyeceksin. Ondan sonra serbest ne? Serbest öğlene 20 dakika kalana kadar. Kıl da kıl. Bunu 500 dekat suar. Değil mi? Yani o arada bitir.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 benim kazalarım var hocabendim. Şafi mezhebendim, o zaman kazalarını kaldı. E dersen ki ben efendim, Hanefi mezhebindenim, e, kazam da var. Ne yapacağız? Efendi Hazretleri o zaman derdi ki, madem bu bir gecedir, bir kereliktir, bunun vaziyetini al bu gecede, onun açısından kazalarına ağırlık verirsek. Ama her gececeye küçük bir kere geri kalan kazadır. Kuş küçük bir kere geri kalan kazadır, her gün için. Ama bir gecede bir fazilet varsa,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 Bu 15. gecenin böyle bir sırrı var. Fiha yıldızlaro kuln emrin hakîb. Duhansörecinacimde her önemli iş, buzuklar, ejeller, zenceleler, yağmurlar, yeller, seller, felaketler, tabii felaketler, mesela hastalıklar, bütün bunların yazıları, kaderleri bir senelik dosya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 Melek bile onu ne yapmayabilir? Evli <gülüyor> Allah'tan birisi senelerce mürit yetiştirilmiş, seyri sürüp bitirtilmiş, ondan sonra müritlerinden de bazıları velayet makamına ulaşmış ve çeşitli açılmış. Çeşitli açılınca ne olmuş? Nezli mabuzu gördü. Nezli mabuzu da görünce bir de bakmış, orada şeyhini şakiler bedbaht varmış içinde ya ben bu adamın yoluna girdim 20-30 40 sene bunun zikirleriyle talimatıyla dersleri bitirdim. Benim keşfim açıldı. Ben bu zat görüyorum. ara şakıyla müritlerden birkaç tanesi yüksek makama ermiş vekinlik işte durumuna hatta asimlik durumuna gelmiş birkaç tanesi bu keşfe mülarkı olunca Şeyh Efendi'yi terk etmiş. Terk etmiş.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 Ya Şeyh'in diye tazim ettiği hürmet etkili kadar, bir nevi mafuzu görüyor, kötülerden görüyor. Yani adam nasıl morali kapsın ya? Bir gün şey efendi demiş ki, evladım, bu senin falan falan arkadaşların bizden ne ki kefa gördü, ne şeratsizlik gördü, ne sünmetsizlik gördü de bizi terk ettiler ya. Üzüldüm demiş. O da bir şey dememiş, kendi bildikleri iş efendim, şöyle efendim diyor. Birileri bir soruyor.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 Cibrin'e, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yanından çıkan bu genç var ya, ee ben bunun yakında öleceğini görüyorum, bu sabaha ölü çıkacağını görüyorum, gencecikte, civan, ne mübarekmiş, ne mumluymuş veren. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e, Allah'ım selam etsin ve şahit edersen. E Cibrin'de böyle kadar yok. Sabah bir de bakıyor, gün hamaza geldi, halbuki çıkmayacak. Allah Allah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş. Yani, o tabi ona çekecek bir şey değil mi? Hazreti Cibrin,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 Mevladi getetmiş. Hazreti Cibril bile olsa, Hazreti Azrail bile olsa ön planı görürler. Onu görünce ecelemeştin sonra. Halbuki o arada o sadaka verirse, ana babasına iyilik derse, ömrü ancak iyilik yapmak uzaper. Mevladi dedi ki, ömrü iller bir hadisidir. Peki ömrü uzamış oluyor mu? O listedeki görüntüye göre uzamış oluyor. Ama aslında mevla'nın bildiğine göre, mevla bilmiyor mu ki helva'yı sadaka verecek?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 Bu sırda da ne buyur a.s.a.dillah? Ben huvav ma yeşâ ve yusbit ve iadehu ummul kitâb Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Kitabın aslı değişmeyen sadece onun katındadır. Cibril bile ona vakıf olamaz. Peki bu değişmeyen kitap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 benim halim malım, ben de zaten Sonum da iyi, benim garantim var. Annem rüyada görmüş. Ben cennetliyim, dedem yüzüğü. Bana. Dedem bakalım kendimi, bu sana vermiş de. Bu işin yüzü suvaycı yok. Bu işin yüzü suvaycı yok. Öyle kolay şey değil bu. Kimsenin hakkında ayet adışı yok. Bir tek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhi ve sellem, dedir ehli, Hudeybi ehli,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 generaller dinlenmeler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gömle-i var, gömle-i şerifi diye öyle tutuyorlarmış, sallıyorlarmış falan. Öyle, acayip, acayip babamla da. O zamanki örs-i idare mi neyse. Işte. Gelmişler ondan sonra, adam da eski paşalardan falan aa, eski yazıda okuyormuş falan. Kaçmış böyle kitaplar mı? Kitapların kenarları nasıl biliyor musun? Karıcayesi gibi mübarek. Notlar, kaç kitap çıkıyor bir kitabın etrafındaki notlar?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 Adam ben diye, ben diye imamım, diyor ilahiyattan, meclim ilahiyatta da hocayım, diyor. Kesinlendiriyor ama öbürlerinden değilim hocam, sakın yanılacağım. <gülüyor> Yok ya, estağfurullah, hocam ben, ben önüne gelene böyle dönem ya öyle şey olur mu? Ne kadar elisin, metin, ne ilahiyattan yetişenler var. Ama maalesef, mutezile hesaplışlar var, şia hesapan var, cebriye hesapan var, Allah onları da ıslah eylesin, ilahiyat eylesin. Biz duacıyız ama sizi uyarmak zorundayız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 ediyor. ateledir. <Sessizlik> şaba. yarı bari Allah Teala ile Şabanın Teala bütün kullarına tecelli eder. Feyyurun <Sessizlik> imanı olanların bütün kullarını affeder, bütün kullarına ama toplar da... illa müşrikin şirk koşanı bağışlamaz. Buraya dikkat edin. El müşahinin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 Ama ben iki pasaportlu gidi, iki dinleyeyim diyorum sana. Bunlar üç şirk'tir. İki dinli olunmaz. Ondan sonra İslam'ı gösterip kafirliği gizleyen münafıklar. Münafık Kami de namazda. Ama içinde iman yok. Allah onu biliyor ki kafirdir. Bu şirk ama en büyük mesele Hazreti Kur'an'da ve hadis-i şeriflerin mütevâtir olanlarında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 İl meselesi hakkında, bu uzun bir şey var kitapta 241. sahibede. Mesela Anas Radyallah diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine iş bir iş buyurdu ki, يَطَّلُوا عَلَيْكُمْ رَضُ الْاَمْ اَلِمْ اَلِيْجَنَّ Şimdi birazdan cennet elinden bir adam gelecek. Bir adam geldi. Üç gün vaat etti, üçüncü gün bu adam geldi, Abdullah abim'e Amr Hazretleri sahabeden dedi ki,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 Aldanmayın. molla getirdiklerini de molla ki hangi sahabe'nin molla sahabeyi sevmeyen molla sen ondan kendinlik Allah. Tamam. Bu bey gibi gibi bir şey tutturdun size yani. Allah rahmet etsin, kabir olun. İnşaat ediyorum. Esheduaynallahillallah. Esheduaynallah. Abdi çok hizmet etti burası Allah kabul etsin hizmetini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 Ömrüye gidiyor seni ya. Ana babasına dargın dargın adam var. Ömrüye gidiyor ya. Bunun durumu ne oluyor? Bunu açalım Allah kabul eder bunu ya. Resulullah Söz'ün reddeterli ya. Ne yapacaksın yapacaksın? Ana baba. Kafir de olsa. Müşrik de olsa. Buna abi ne olsa olsun. anneli kendine gelir. Senin doğumuna vesile olur. Sen ona zahiren mutlaka hürmetini, ikramını tazimini Aynen yapmak zorundasın.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 Anan, babansa seni doğurmuşsa, sadece seni doğurmamışsa analık babalık yok üst anda. Doğuralıdır ana baba. Kardeş, bak Gerat Kedesi geliyor. anne, babanne, dedeler ne kadar yukarı gitse de hadisleri de dahildir. Onlara da isyan Gerat Kedesi rahmete mani olur. Haa, anamın babamın şerata uymayan istekleri var. Nedir isteği? Anam diyor ki, Efendimiz Bediüddin dedi, bazı analar var kızına diyor ki çarşaf giyersen sütün sana haram olsun. Yağul, baba dersin, erene gitsin. Demiyor? Çarşaf giyersen sütün sana haram olsun. Efendi de dedi ki mübarek, seni gibi sütün bozuk ama <gülüyor> doğru derdi mübarek. Sütünde bir bozukluk var ki sen böyle ne konuşuyorsun? Ammalatim. O kızın yine de ona itaat etmesi zorunlu değil. O ile çarşafını.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 Tevbesi kabul olmak, çünkü tevbe dememez lazım, döneceğine dair Allah'a söz vermesi lazım. Ondan sonra zina. Adam öldürenler, Allah Allah, Ya Rabbelak, katil! Bazı hadis-i sevgilerine buyuruyor, Efendim, Daraat kecesi, mağfiret isteyenler afedilir, kime ne isterse verilir? اِنَّا جَانِيَكِمْدِ فَرْجِحَا Övmüştük. Şirk poşa nübate dedik. Kenasir rüzgü zina edenler. Ne demek kenasir rüzgü zina edenler? Elin zina etse af olur. Gözü av olur. Kulak zinaası av olur. Ama kenasir rüzgü zina ne demek? Gerçek zina yani. Kenasir rüzgü ile zina edenler ne? Garat De dediyse af olmaz. Ancak tövbe edenler. Abdullah Adnan'ın hadisinde radıyallahu anh'ına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 o adam niye karşıma çıksa yine öldürülür. Bu adamın tevesi kabul değildir. Şimdi düşman olmamış. Birada yapmamaya kasıtlı olacak. Ondan sonra içki meselesine eşrar da dahildir. Bir damla olsa birada dahildir. Diğer içki maddeleri de dahildir. Kiner de dahildir. Aeroim -e kapayı bunlar da dahildir. Uyuşturucu madde kullananlarda teraoet gibi af olmaz.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 bir adam terörist haberi alırsın. Bomba ihbarı alırsın. Bütün milleti öldürecek o cani teröristi takip edersin. Onu anlarım. Bütün millete plan kur. Keşif şey kur. kaset kur. Kamera kur. Herkesi dinle. Adam karışıyor konuşuyor ya. Kızıyla konuşuyor, çocuğuna koyuyor, dinle. Vallahi yap olmaz. Billahi yap olmaz. Sabah evde tekitsin sahip olmaz. Bak. E da söylüyor, kitap söylüyor mu? Ben bunu kitaplardan aldım. Çünkü daha kat, giriyor. Laf taşımaya giriyor. Bir de laf taşımayı bırak. Başka bir dükkanı sonra nereye atıyor? İnternete atıyor. İki kişiye sevdim ya, iki milyon atıyor. E bunlar helak olmuşlar. Be. Allah sevden asıl etsin. Allah istahat ama onlar üşret ettiler. Memleketin, milleti perişan eden adamlar var. Ya o kadar ucuzlamış bir cihaz var. Masya var, hareketler. ettiler. Başın 20 lir, dolar,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 İftira çok keyifli bir şey. Kimseyi ciddi dinleyip ona bunu aktarmadı. Bak bu deminkine çok keyifli bir şey. Mamus, uzasiyet milleti hiç böyle bir şey yok. Ama şimdi gıybet dersen ben hayatımda gıybet yapmadım diyemiyorum. Bak diyemiyorum. Siz de benden de dersiniz sen oradan. Tam böyle olunca kurban olduğum alimler şeflerde demişler ki genel gıybet buraya dahil değil. Bir çek çaresi var. Berat gecesi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 Gülbeti şeyinden bu şekilde beraat gecesi tehlikeden kurtarana af olmamak tehlikesi çok büyük tehlike. Ancak diyor ki alimler, Allah dostları velileri gülbet ettiyse, bir de şeriat alimi hafız ve alim olup İslam'a hizmet eden ilim adamlarını gülbet ettiyse, o beraat gecesi af olmaz, özel helallık alması lazım diyorlar. Ama genel manada olursa, Onların asrını Allah'tan isteyerek kurtulabilir, diyorlar. Ama dilbetini edinmese değil. Beraat gecesi geldi, nereden bulacağım belalık alacağım? Bin kişi dilbet etmişim. Adam zaten sabah namazına kadar telefon dikmez. Adam da diyecek, niye böyle dilbet ettin? Mevzi neydi bakayım? Helal değil mi? Düşüneceğim bakayım? Ahaa, berat gecesi bitti zaten, Ondan uğraşacak şimdi. En iyisi dilbet etmesek daha iyi olmaz yani, niye uğraşalım adamla? Heykel tıraşlar.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 Sakınmak gerekir. Fotoğraf çekiyorsunuz ya. İşiniz ikinizin için çektirerek. Önemli hocam ben seninle birisi çektiririm. Fotoğraf çekenler, çektirenler. Kamera çekimleri, efendim, buna dahil değildir. Çünkü hadis-i şeriften ediyor. Bir sureti tasvir ederse. Fotoğraftaki ve kameradaki çekimler nedir? Eser bırakan, iz bırakan sizin ve yapın değildir. Dolayısıyla ahiyu <gülüyor> mahkakladık. Şimdi mesela sen adamın el her tabiyle çek, çizmişsin, yapmışsın, mevlatını büreç, ahiyu mahkakladık. <gülüyor> <gülüyor> Yarattığınızda can verin. Yani bir şey yaptınız, ortaya çıkarttınız ama can veremediniz, can verin. Yesim ve kamera gibi çekimlerde bir şey ortaya çıkartmak görünen bir şey yoktur ki. ...bu yaptığımıza can verilmez. denmez. Ondan dolayı burada kast nedir? Heykeldir. Efendim, haned-i mezhebi nedir? Zorbet olmadıktan sonra... ...saer çekimlerden de... ...efendim bir ihtilal edebilir. Ama Maliki mezhebinde... ...vesel mezheplerde... ...fotoğraflar ne dahildir? Gölgenin edilmesi dahildir. Onlar diyorlar ki... ...aynanın karşısına geçsen... ...bir dakika durdun... resmin orada durur mu...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 Memleketleri kurutacak bir günah. Ticarette, alışverişte aldatma, eksiltme, artırma suretiyle ticarete haram katmak. Allah muhafaza ya. Anlatıyorum size şey. Arabanın kaportaya ekmek koymuş. Araba bozuk araba ya. Böyle vuruyor diyor vallahi bu arabada ekmek vardı ya. <gülüyor> Eliniz içinde ekmek vardı. Ulan bir ilet satacaksın bir buçuk tonluk. Kurbanda mı veya... Ne insanlar var ya, işte 2000 lira, işte, lira istiyor, 3 lira istiyor. Gitmiş yine gözüne 7 lirayı çoktan göstermiş böyle. Onlar da adamı, vallahi billet 7 bin lirayı göstermiş diyor ya. Ulan namussuz, yapma ya. Bu berat dediği sıfatlar mı bunu ya? 100 rekat, 1-200 rekat kılsın ya. Ondan sonra efendim, başka asgari olmayan haberler, uydurma suretiyle haksız zaten elde etmek. Buna şimdi ne diyorlar? Piyasalarda,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 bir Yüce i̇şte bunları eskarlanıp da dinleyenler. Yani eskarlandın he? Yani cehennemde bir eskarlanacaksın ki sen. Hakiki eskarı orada göreceksin bakalım. Sigara da yok ki çifttüresin, her tarafa peş zaten. Neden neyi çifttüresin? Eskarlanmış, niye eskarlanmışsın? Allah'a dedi kader bu kahpefelek, haşa ve kella, yarım beyalım. Hesimdûmûnâ Adem eddâr, O neddâr? Adem oğlu felea sever, onun felek diye söylediği benim,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 Altı kişi namaz vardı, gerisi namaz kılmazdı der miydi? Öliyle, rüşvetle istediğin yere kadın ültü aynı olsun der miydi? Cengi'nin ağa'nın oğlu medreseye yazılıp okumadığı halde askerden firar eder miydi? Sen bu kadar bozulursan, Allah'ta da cavrulu sallat eder kardeşim. Adli ilahi vardır. Osmanlı'da yıkıldıysa, yıkılmayı muciz günahlar südür etmiştir. اِنَّوَ عَلٰىٰ اُغَيْرُ مَعْرِقُونَ هَتَّىٰ اُغَيْرُوا مَعْرِجِسِنْ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 Onun için şairlerin ara sıra efkarlanıp böyle vezni, kafiyeyi de sonlarını tutturayım diye takip tüktükleri vardır. Bize de çok şairlik lazım. Geilir. Koşarau kemu'u'l gâwû şairleri azgınlar uyarlar diyor Kur'an. Kur'an'da Şairler Suresi var. Şairlere kimler uyar lan? Azgınlar uyar. Elem cerâ'en yezî'ûn mulâdiyye. Görmez misin? Her laf hadisinde dolanıp dururlar. اَمَنْ يَقُونَ مَا Yapmadıkları şeyleri söylen dururlar. Ayet. Onun için şairin biri bir kadınla nasıl zina ettiğini ağzından burnundan başlamış her tarafını basitmiş tarif etmiş hemen kadıya intikal etmiş şiiriyle beraber getirmişler. Zinadan adamı gezmeyecekler. Ulan ne uyanık şairmiş. Şi şairlik etmeye. biraz da hafızlık lazım. Biraz da alimlik. Demiş hakim Bey ne var? Size bir ayeti kendimle beraber zina yapmadığımı saptederim. Kim tabi şöyle demiş hemen bu ayetleri okumuş, şairleri azgınlar uyarlar, şairler her laf lafadesinde dolanırlar, şairler yapmadıklarını söylerler. Demiş ki vallahi ayetten delin çok kuvvetli geldi. Demiş zarar etmiş yani. Evet. O zaman ayet ayet okuduğunda yetiyor Şimdi özel mahkemeye gelen ne ayet çekiyor? Nadi. Ama Allah'ın izniyle ayet çekel.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 ...parayla destekçi olmak için... ...konluk görevi yapanlar. Dikkat et. Şimdi... yani ...Yamşurti'nin... ...tüm e, sesini söyleyeyim size. Polis. E şimdi bu polis taraf olmaz mı? Bak ne diyor? Vatanı milleti korumak için... ...asak'a yükü kesinlikle emin etmek için... ...çalışan askerler... ...ve polisler... ...gerak en başta af olacaklar. Ama... ...sana devlet bir güç verdi diye...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 Yani bu adam panikliyor mu? Panik dediği zaman ne yapıyor? Önüne gelene vuruyor mu? Ama bari deneyin kardeşim yani önüne gelene de vuma hakkımız yok. Ondan dolayı beraat gecesi bak. Ne oldu İmkâne Radyallâh'ı ediyor. Hazreti Ali Radyallâh'ın 15'inci gece çıktı. İki de bir çıkıyor evinden, köye bakıyor. İki de bir çıkıyor, köye bakıyor. Hazreti Ali Ebeniz vurdu ki dikkat. Davud Aleyhisselâm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 Hepsi buraya, dâfil olunlar. Hani, eskiyalık yani, eskiyalık gibi ister, şimdiki modern rüşvetler ama eşkıyalık. Eşkiden biliyorsunuz köprünün başını tutardı biri. Ada azarını satar yani köprüsünü tutuyordu. Köprüden geçirtmiyor, ulan bu köprüyü sen yaptı? Yok, babanın arsasından mı geçiyor? Yok, e bunu devlet yapmış, millet yapmış neyse. E seni bu köprüden vergi almaya ne hakkı mı? Eşkıya yani. Unuma bir hizmete gitmiyor para diye bile Ne demişti işte o orada evliya biri? Sakarya'nın yatağını değiştirmiş derler. Sakarya oradan akıyormuş. Henüz de köprüden bir de soruyormuş. Demiş evliya avlatan biri. Demiş ki ver bakalım parayı, geçirmez. Yavrumuş ne hak var? Demiş ki böyle. İstersen, işine gelirse. Demiş, efendim... Geçme namet köprüsünden, ko şu seni.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 Ondan sonra bu taraftan ne olacak? Aslında kuru kuru genişlemişler yani. Su bitti mi bu Anladın mı? Bu bu şekilde saraca bağlayanlar hak olmaz. Eş aynen gayetten haber verenler, eş aynen şerata uymayan şeyler söyleyenler, eş aynen büyük yapanlar yaptıranlar. onu. Eşsürtüyen, emniyet kolluk görevini kötüye kullananlar, memurlar. Bu memurlukta çok sıkıntı var.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 Allah merhabe Davud yezbil men davacı yani Leyl el-Mestahzorotia. Her peygamberin duası makbul müdür? Ve kullu nebiyin mijar. Her peygamberin duası %100 kabul. Şimdi Davud aleyhisselam bir dua etmiş. Ey Davud'un Rabb'i olan Allah. Bu gece sana kim bir şey istiyorsa sana dua ediyorsa berat gecesi dua edeni affet. Ve dua, beraat gecesi senden hapis diyene affet. Bu kimin duası? Peygamber duası. Davud aleyhisselam'ın duası. Berat gecesi bir peygamber duası var ki sen o gece dua ediyorsan mutlaka olacaksın. Peygamberin duası yere düşmez. Burada da neler var neler. Sabah'ın şerif misalesini de alın. Akadinde ne salavatlar, ne dualar, ne zikirler, ne namazlar, ne tarikler. Buradan bakın. Özellikle... Beraat günü iftar için yemek pişirecek hanımlar, sürme meselesi ve vs. faziletli ameller, piriste dolu vakit. Şimdi ben şöyle gibi yaptım. ne Meclini yapayım yani de yapmayayım yani. Şimdi biz önümüzdeki Eylül'ün altısına kadar gelmeyeceğiz. Çünkü size hasta Ramazan şerifte hümre inşallah gidilecek. Ramazan şerifin yani 1 Temmuz ile 15 Temmuz arası Umreye gelmek isteyenler olursa 10 gün falan kaldı kayıtların bitmesine. Anca izin alabildiğim arkadaşlarımdan 12 gün, 11, 12 gün içinde kayıt yaptıranlar arasına bizim çıkeler denen yerde buluşabilirler. Hasıl kurulumla gidecek. Allah nasib evletin, kabul eylesin, kolay eylesin. Bu arada Ramazan'da bir umre benimle beraber hacca denkdir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem.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 Hasta kuşat peşinde koşan, dışlanan, devrimcilik sesini keşfedenlere fırsatlarla yağar. Hepimizin maddi manevi dertlerimize cevap, dostlarımıza erda, hastalıklarımıza hastalığımıza şifa, kayyum muratlarımıza meahiyetleri eksiksiz yana ile, ailelerimizi yar öyle, çocuk çocuklarımız vatandaşlar ile ile beraat edemizi bir senenin dönüm noktası ile o şuurla kavuşmayı, sabahına çıkmayı nasibimize cereyle, aynı yerinden yargı, aynıdan azad ile Amin. Amin bu mutlu havaya sizun sellellahu teala. Ala seyidina مولانا Muhammed. Vallahi İslamiyet kelimet-i teyinin keserül hamdülillah Rabbil alamin. Eee bir kaç ilanimiz var. Kısaca ilan ediyoruz. Edenler, eden Efendi azizlerimizin hizmetinde bulunan Marifet Derneği'nin 8 Haziran Pazar günü öğle namazını müteakiben Fatih Camii'nde icazet merasim var. Ben de orada olacağım inşallah. Bu icazet farklı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 razabından muhafaza etsin. Amin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme Bursa cemaati olarak selam gönderiyor musunuz? Evet. Allah Teala aldığımız kabul ettiğimiz gibi tebliğ etmeyi yerinde nasip eylesin. Evet. Sizlere de ulaştırmayı nasip eylesin. 6 Eylül'de daha ziyade şevkle, aşkla birleşmeyi buluşmayı evet. müsterre evet. eylesin. Amin, gendinlerim. Evet. Ya Rıcıhan'ın zana azad eylesin. Amin, amin, luhumutbahâ ve yasîn. Efendim, hasta olanlar, acil yarabbim, bütün cemaat hürmetine şifalarını ikram eyle. Kanser olanlar, hastalık olanlar, Allah'ım ölenmek için hayırlı eşler nasip eyle, işsizler hayırlı eşler, işler nasip eyle. Allah'ım bu mübarek hürmetine şifalar nasip eyle, cevaplar nasip eyle. Allah tuhafık kazası geçirmişler. Hepsini kaldırmaya kaldırsın, ayağa kaldır. Ya Abdel Alemin ve Ya Kavran Nasirin.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 ''Abdül Resulü'lâ ilâhe illâllâh, Muhammedur Resulullah, hikmile muhakkime nefesin adede mâ usâhû illallah. Allah, Allah, Allah ruh ne diyebilirik. İsa'n nur eyle deri zîlen ya Rabbel Alamin. Resulullah aleyh seyyidina Muhammedin âlâhâmin sâhâbînselâm, tesbîn en kezînâhu l rabbil Alamin. lâzâbînâhu l-usâhâbînâhu l en vatihah muhammadil mislimin hadirin al